Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında konuğumuz Hülya Dündar Şahin hoş geldiniz Hoş bulduk ee, Hülya Hanım'la geçen hafta başladığımız Nahit Sırrı Örik e, sohbetimize devam edeceğiz ama ben özür dilerim size geçen hafta Hülya Hanım'ı <gülüyor> tanıtmayı unuttum Bugün kendisini <gülüyor> tanıtarak <gülüyor> programı başlayacağız <gülüyor> Hülya Dündar Şahin 1979 yılında İstanbul'da doğdu. 2001 yılında Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünde yüksek lisans çalışmalarına başlayan Dündar Şahin, 2004 yılında Leyla Erbil'in romanlarında cinsellik sorun sağlığı başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini 2009 yılında ...Nait sırr Öreğin romanlarında Narsist Entrikalar başlıklı teziyle yine aynı bölümden doktora derecesini aldı. Kendisi Eylül 2009'dan bu yana Acıbadem Üniversitesi Türk Dili bölümünde çalışmaktadır. Başlıca ilgi alanları Modern Türk Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Psikaletik Edebiyat Eleştirisi, Eleştirisidir... Ee, ayrıca yine kendisinin varlık edebiyat ve eleştiri midi folklor, yasak meyve gibi edebiyat veleştiri ve dergilerinde çeşitli makale ve yazıları yayınlanmıştır ve yayınlanmaya da devam ediyor. <gülüyor> Bunlara başka şeyler de eklenerek. Bugün biraz şeyle başlayalım mı daha sizin kitabınızla odaklanarak. Hı hı. Ee, bu bir e, yani edebiyat eleştirisinde bir tartışma biliyorsunuz. Psikanalitik bir bakış. Hı hı. Mümkün mü? Evet mümkün. Hı hı. Fakat bu mümkünlük hangi koşullarda sağlanabilir yani bir taraftan e, ya da şöyle diyeyim biraz ilk programda da konuşmuştuk. Sizi ait Sırrı'ya psikanalitik bir açıdan e, bakmaya iten şey neydi? Neden Nait Sırrı'ya böyle bakma gereği Hı -hı. duydunuz? E, beni Nait Sırrı'ya bu açıdan bakmaya iten e, psikolojik unsurların, psikolojik konuların e, bireysel psikolojilerin Naïsırının romanlarında ve öykülerinde ağırlıklı olarak öne çıkmasıydı. Örneğin e, tarihi roman kategorisinde olduğu söylenebilecek olan Sultanamit düşerken romanında bile bireylerin psikolojileri ki buna Abdülhamit'in kendisi de dahildir ağırlıklıdır Naïsır'da. Dolayısıyla hani veri boğulunca ee, oradan o açıdan bakmak da hani bir zaruret olarak ortaya çıktı. Çünkü karakterlerin psikolojilerine bir dantel işler gibi işliyor Nait Sırrı. Bu çok önemli ama dantel işliyor <gülüyor> gibi. <gülüyor> Bu kitapta da çok geçiyor. Ee, neden öyle düşünüyorsunuz? Neden dantel işler gibi? Çünkü ben biraz bu Nait kendi cinsel kimliğinin de bunda önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani tabii sizi de anlıyorum. Bunu doğrudan kendi kimliğiyle bağlantırmanın eksik ya da yetersiz bir şey kalacağını da şüphesiz düşünüyorsunuz. Ama biraz onun da etkisi var sanırım. Değil mi? Eş Evet, evet. Evet. Şüphesiz vardır ee, yani yazarın zaten daha önce de sormuştunuz hı hı. unutturulmasının altında yatan evet. nedenler ne olabilir diye bundan bahsetmeyi unutmuştuk. Aslında yok sayılışında unutturulmasında biraz yazarın cinsel tercihinin de etkisi evet. var. Evet Bu açıdan da e, Nayseri'ye yönelik bir e, dışlama hı hı. E, politikası yürütülmüş diyebiliriz. Ee, şüphesiz vardır. Hani ben açıkçası eşcinsellikle yaratıcılık arasında da çok güçlü bir bağ olduğuna inananlardanım. Evet. Ee, sanıyorum bu naytiri örek içinde geçerli. Ee, peki e, yine ilk programda başlamıştık. Siz kötülükle başlayıp sonra narsizmle yolunuza devam ettiğinizi. Zaten kitabınızda narsist entrikalar. Hem narsizm hem de entrika. Entrika. <gülüyor> evet. Evet. Nasıl şekillendi? Evet, Biraz yani, kitabın evet. içeriğinden bahsetmemiş nasıl? diyeceksiniz sanırım. Evet nasıl yani narsizmle... E, ...Night Sırrı'yı bağdaştırdınız. Hı hı hı. E, e, i̇lk önce... E, nice yapıtlarındaki... ...psikolojik örüntüleri ortaya çıkarmak üzere... ...çalışmaya başladım. E, i̇şte kitabım... nice Sırrı'nın yaşamını ve yapıtlarını... ...değerlendirdiğim, hakkında bugüne kadar... ...yapılan çalışmaları değerlendirdiğim... ...bir giriş bölümünden sonra... ...altı temel bölümden oluşuyor. Birinci bölümde... nice romanlarındaki karakterlerin... E, ...ve insan ilişkilerini inceliyorum... E, karakterlerin temel kişilik özellikleri nelerdir? E, buna çıkarayım e, diye çalıştım. Ve ortaya işte büyüklenmecilik, haset. Hani bildiğiniz gibi kıskançlıktan kat kat daha e, bir e, evet güçlü ve kötücül bir duygu. Kötücül bir duygu. E, sömürücülük, hayran olunmaya... E, aferin delisi diye bir tabiri vardı evet. ya takdir görmeye aşırı iht ihtiyaç duyan e, muhtaç insanlar olduğunu gördüm. E, temel kişilik özellikleriyle beraber e, acaba yapıtlardaki temel değerler nelerdir sorusunu sordum. Temel değerler olarak da iktidar, maddiyat. E, Ahmet Oktay'ın çok güzel bir yazısı var Nais ile ilgili. Başlığı Öreğin Şeytanları, Güzellik, Para, Erk. <gülüyor> çok özetliyor aslında evet. durumu. Çok evet. iyi özetliyor durumu. Yani karakterler ve insan ilişkilerine baktıktan sonra bir de bu karakterlerin tırnak içinde aşkı yaşayışlarına bakalım dedim. Çünkü bu da çok ilgimi çekti okurken. Sözde çok aşk var, aşık var ama derinlikli bir okuma yaptığınızda aslında o aşk gibi görünen şeylerin içinin boş olduğunu, hiç aşkla Gerçek aşkla tabii bu da kişiden kişiye değişir ama hı hı. E, alakasız olduğunu e, görüyoruz. Aşk ilişkilerinden sonra e, o psikanalitik edebiyat eleştirisinde ki hani eğilim bu yöndedir. E, acaba bu karakterlerin yetişkinlik dönemlerinde aşkı yaşayamayışlarının nedenini nerede arayalım? Bir çocukluk dönemlerinde tabii her karakter için e, çocukluk dönemlerine ilişkin e, veri yok. Evet. E, bu gibi durumlarda ee, anne ve babalarıyla, ebeveynleriyle hani ilişkilerinin mevcut hallerine bakıp çıkarımlar yapmak suretiyle e, ilerledim. Ebeveyn çocuk ilişkilerinde de baba profillerinin genelde olmadığını, babalar bir e, tekahüt maaşı bırakmış, göçmüş gitmişler ya da varlar ama son derece edilgen, silik, çok gölge karakterler. Anneler, dominant, işte güçlü, baskın karakterler. Bunları okurken bu alanda psikoloji görüntüler alanında çalışırken aklıma o kibirden, büyüklenmecilikten, insanlarla kurulan soğuk mesafeli ilişkilerden ve empati yoksunluğu, eş duyumdan yoksunluk durumları hep narsisizmi aklıma getirdim. Sonra bu alanda teorik okumalara giriştim. Hani bu benim görece olarak yabancısı olduğum bir alan böyle dar alanda kısa patlaşmalar diyeyim size. <gülüyor> Ucundan ucundan narsisizmle ilgili temel metinlere işte Freud, Kohut, Körnberg gibi psikanalistlerin yapıtlarına ulaştım. Narsisizm hakkında okumalarım derinleştikçe ya ben çok doğru bir yolda yürüyorum hissi uyandı bende. Çünkü bunların birebir örtüştüğünü gördüm. Yani ben narsisizmden, teoriden, kuramdan yola çıkıp da, e, ...tamam ben bu kuramı bu romanlara uygulayayım gibi bir yol izlemedim. Beni Nice Rory'in e, yapıtları metinleri, hakkında yaptığım... Evet, metinleri buna götürdü. ...çalışmalar, evet. saptamalar, üzerinde kafa yormalarım, düşünmelerim... ...aldığım notlar beni kapımı buraya, yolumu buraya çıkardı. Hı hı. Ve narsisizm hakkında işte okumalarım, bilgim arttıkça da... ...evet doğru yoldayım e, hissi güçlendi. E, tabii e, sadece e, yapıtlardaki işte... E, Karakterlerin işte ele alınan konuların vesaire narsisizmle ilişkilendirilmesi de şüphesiz bir roman eleştirisi için yeterli olmayacaktı. Çünkü hani... Temel kurmaca türlerden biri olan romanın başka unsurları da var Tabii. bir yapıtı roman kılan. İşte nedir onlar? Yerdir, zamandır, olay örgüsüdür vesaire. Acaba dedim bir sonraki bölümde tezimin beşinci bölümü bu. Bu ögelere bu unsurları da şekillendirmiş midir narsisizm diye bunlar üzerinde düşünmeye başladım. Ve evet, evet karakterizasyonu şekillendirmiş. Olay örgüsünü, entrika olay örgüsünü Zaten entrika olay örgüsü. Olay örgüsü. Evet, evet. plotting. Evet. evet entrika kurma. Kesinlikle örmek. Neisser'ın çok usta olduğu bir şey. Bunun dışında mekanlar yani romanlara ve öykülere seçilen mekanlarda bile e, narsisizmin etkili olduğunu e, gördüm. Ve e, romancının kullandığı dil ve dil. üslup. Evet. Evet. Dil. Nasıl bir dil ve üslup bu? E, karakterleri, güzellikleri, çirkinliklerine göre kategorize eden, aşağılayan, e, onlardan adeta e, tiksinerek, iğrenerek kimilerinden söz eden, kimilerini aşırı derecede işte kıskanma nüsreti gibi hani genç, evet yakışıklı, yani. e, delikanlı imrenerek hayran olarak e, tasvir eden e, hı hı. betimlemeler bunlar. Ha, bunlar anlatıcının. Anlatıcının Tabii. böyle dil üstü bu. Tabii bütün bunlarda sonuçta e, hani yazardan yola çıkıp eserlerine varmadım ama eserde gözlemlediğim bu örüntüler ve yapılar beni en son aşamada da yazar hakkında düşünmeye yöneldi. Tabii. Peki neden? Yani bir yazar nasıl bir psikolojideki bir yazar? Hangi sahiplerin etkisiyle böyle bir yapı kursun? Ve bu bütün romanlarında, bütün öykülerinde ısrarlı ve tutarlı bir şekilde karşımıza çıkan örüntüler, karakterler. Evet. Hani sadece birinde ikisinde değil. Öyle olsa belki buraya varmayabilirdim. Dolayısıyla Nice hani gerçek yaşamını araştırmaya başladım. Ee, ve orada da işte bir e, psikolojik profil çizmeye çalıştım. Biraz tabi sansasyonel oluyor böyle şeyler ama hani evet, yani, hakkında söylenen. Tabii tabii doğru ben size anlıyorum ama sonuçta anlatıcı dediğimiz şey onu var eden kişiden bağımsız biri değil. değil. Değil. Ve böyle bir şey söz konusu olduğunda da bu anlatıcının nasıl bir yaratıcıyla birleştiği ve o yaratıcının hangi taraflarını hı hı. bir aktarıcı olarak anlatıya koyduğu da bizi ilgilendiriyor şüphesiz. Hı hı. Ama Nait Sırık şey açısından çok ilginç bir figür gerçekten yani hayat hikayesine gitmeniz de çok anlaşılabilir bir şey sadece kendi duruşuyla yani o dilde ısrar etmesi bu çok anlamlı ve bence dönemi için oldukça radikal bir tavır Tabii. çünkü bir edebiyatçının malzemesi dildir. Kesinlikle. bu değişmez yani Hı -hı. bunu hani aldık biz bunu değiştirdik deyince olacak bir şey değil Hı -hı. zaten. Hı -hı. Hani bunda ısrar etmesi Hı -hı. son derece şey yani ideolojik bir tavırdan çok bana hani bu benim yani Hı -hı. çok sanatkar bir tavır aslında Hı -hı. yaptığı şey. Hani sanat adına ona sahip çıkma durumu. Hı -hı. Bu dönemi içerisinde hani ne kadar kişi tarafından böyle anlaşılabildi. İşte o sizin söylediğiniz ideolojik o kadar tartışma varken Hı -hı. hani bir, birinin Tam da bu benim malzemem yani ressamın elinden biz fırçayı Bilmiyorum, alırsak evet. ne yapacak evet. ne yapacak yani evet. şeyle mi yapsın hı. yine yapmak için başka bir yol bulur tabii o şüphesiz hı hı. ama bunu ben son derece ne diyeyim, sanata sahip çıkmak kendi e, yaptığı şeye sahip çıkmak olarak görüyorum o anlamda çok ilginç geliyor bana e, ikincisi yine hep e, tartışılır onu da konuşalım isterseniz. Bu Abdülhamit dönemine, yani tıpkı ikinci meşrutiyette nasıl e, Abdülhamit tahttan indirildikten sonra Abdülhamit'i karalamak modaysa işte Cumhuriyet'ten Hı -hı. sonra da Osmanlı'yı karalamak moda Hı -hı. haline gelirken. Yani Abdülhamit düşerkenin de hala işte Cumhuriyet'te bu izler devam ederken yine son derece yine sanatkar bir önsezi ve hisle Hı -hı. Hı -hı. bence şey yapıyor. E, yani bu bir kurmaca ve kurmacanın içerisinde bir karakter... Hı -hı. Yani şey yapılamaz e, ne diyeyim hani o duygulardaki angajman hiçbir zaman ideolojik angajmana dönüşmüyor gibi geliyor bana. Daha asla evet, dönüşmüyor. Hiç dönüşmüyor. Evet. Yani hı -hı. bunu da döneminde ne kadar kişi e, yapabiliyordu. Hı hı. Bütün bunlar e, Nait son derece e, sıra dışı, sıra dışı e, ve çok kalbürüstü açıkçası Hı -hı. Hı -hı. bence. Bir yazar kılıyor. Bir yazar kılıyor. Yani Oğlak Yayınları yıllar sonra Nait eserlerini basarken ne bileyim işte sizin bahsettiğiniz gibi Ahmet Oktayon'u o kadar övmeseydi. Işte Oğuz Demiralp bayağı evet. ilgi evet, evet. ona yönlendiriyor. Enis Batur Hı -hı. kıskanmaya. Selimileri, Selimileri evet, evet kesinlikle. Selimileri Hı -hı. roman yazıyor evet. onun hakkında. evet. evet. Ee, Enis Batur'un ön sözüyle de sanırım kıskanmak yayınlanıyordu. Evet, Yanlış Baturum. hatırlamıyorsam. Hı hı. Evet, evet. E, yani bir iadeyi itibar ederken bu e, isimler öne çıkmasaydı... ...bilmiyorum bu kadar e, yine kitapları yayınlanabilir hale gelir miydi? Knight Seren'in. Yani o da ayrıca bir herhalde şey... ...bana pek yayınlanmazdı Gelmez gibi. De herhalde, değil mi Gelmezdi herhalde. Böyle evet. de çok... Hı hı hı. Yani sonuçta... 1990'lardan sonra ha. bu iade itibar dediğimiz süreç işlemeye başlıyor Nayseri için. Neredeyse 50 yıl kayıp değil mi? Tabii tabii. 50 tabii, yıla tabii. yakın bir süre. 1960'da işte evet. e, kaybediyoruz Nayseri'yi. Ee, zaten iki... biraz ilgi azalıyor döneminde de sanırım. Hayattayken de ilgi azalmaya başlıyor zaten. E tabii bir süre sonra e, yani yazılarını yayınlayacak, neşredecek mecralar bile bulamıyor. Ne gazete ne dergi. Belli bir süre sonra sadece tarih yazıları yazmaya başlıyor Nait Sırrı. Ve hani öldüğü ölümü de e, neredeyse hiç yer almıyor. Değil mi? Tabii. Evet. Basında bile neredeyse pek bir yer almıyor. Bir işte Sabih İzzet Alaçam'ın e, yazdığı bir şiir var. İçten kuşkulu, kapanık biriydi gibi. Hmm. Ee, yaşadığı yıllarda bu e, Akbabada bir mizah dergisi var. Evet. İşte o dergide biraz eşcinselliği nedeniyle gündeme geliyor ama o da alaya alınarak işte evet. kırıtarak Hı. gelirken uzaktan Hı. nahit sıra sanırım pantolonlu cekette bir Hı. kız gelir gibisinden Hı. böyle e, alay. Yani şeyde aşağılanmaya da maruz aşağılanma, kalıyor. Aynen aynen. Ona da maruz kalıyor. Ee, ya hayat onu acımasız davranmış. O dönemde. Evet. Ben de onun için hani şu an e, çok mutlu oluyorum. Nayseri adının çeşitli vesilelerle evet, gündeme, gündeme gelmesi, gelmesi. İşte artık kaç yıl geçmiş üstünden? Evet. E, 60'taki ölümünden. 55-57 e, yıl. Neredeyse bir 60 da, yıl daha, evet, geçmiş daha geçmiş. Ve şimdi e, konuşuluyor. Yani i̇yi ki bu 1990'lı yıllarda Olak yayınları hani böyle bir şeye e, evet. girişimi başlattığı Yapıtlarının. Tekrar basmaya başladı. Kayahan Özgül Evet, onun da yine, doğru. Evet, bir doğru. Emeği, <gülüyor> emeği çok. Emeği söz konusu. Yani o iade itibar sürece devam, devam ediyor. ediyor. Devam Fakat ediyor. Fakat eserlerinin işte külliyat halinde yayınlanması da umarım Gerçek devam yaşıyor. eder. Hiç ve o. hani biz Nayser gibi sıra dışı bir yazarın, Hı -hı. ama iyi sır, sıra dışı iyi bir yazarın eserlerini okumaya devam ederiz. Biraz şeyden de bahsedelim mi? Yine ilk programda da konuşmuştuk bu. Güzellik, kadınlar, kadın bedeninin teşhir edilmesinin belki de güzellik yarışmalarında ya da buna bir bedene ideolojik bir işlemin yüklenmesi de sizin kafanızı kurcalamaya başladığından bahsetmiştiniz Naisar'ın eserleriyle ilgili. Bir taraftan şöyle bir şey de var yalnız Naisar'ı benim gördüğüm döneme baktığımızda kadınların bedenlerini bir zevk nesnesi olarak kullanmaları yani başka bir... Yani zevk ve cinselliğin onlar için sadece bir ihtiyaçmış gibi gösterilmesi. Hı hı. Ve bu ihtiyaçlar bittiğinde ilişkilerin, buna siz de özellikle evet, dikkat aşk çekiyorsunuz. Ilişkilerinde. Aşk ilişkilerinde, hı hı. Hani bunların bedensel, tensel ilişkilere dönüştüğü hı hı. neredeyse. Hı hı. Bir tırnak içinde gerçek aşktan bahsedilemeyeceği. Bu açıdan baktığımızda mesela ait Sırrı'yı, Nasıl bir şekilde düşünebiliriz diğer Türkçe edebiyat yazarlarıyla? Çünkü bu çok kadınların bile özellikle kadın bedenini bu şekilde yani kadın arzusunu hı hı. E, bu şekilde çok anlattığına galiba rastlamıyoruz. Gerçekten rastlamıyoruz. Hı hı. E, benim işte Nayseri nice okuma ilk başladığım zaman karakterlerin işte mesela kıskanmakta Nusretle Mükerrem arasındaki ilişkiden... Et zaafı, tırnak içinde ya. diye söz edilmesi et çok etkisi evet, evet. yaratmıştı bende. Hani aşk da çünkü e, bizde, bizim edebiyatımızda çok idealize edilen, yüceltilen... E, neredeyse bedenin evet, hiç olmadığı. Evet, evet hiç olmadığı, aynen öyle bir şey. Ee, burada tam tersine ama burada da gerçekten yine aşırı bir tutumla e, duygusal boyutu hiç yok neredeyse e, salt bedensel bir şey, bir et zaafından. Hı hı. Ete duyulan arzudan, güzel bedene duyulan güzel bedene, yani çirkinseniz eğer e size kimse aşık olmaz, kimse tarafından sevilmezsin. Bu keza ebeveyn çocuk ilişkileri için bile geçerli. Çirkin evlatsanız kıskanmaktaki seniha gibi size anneniz babanız bile sevmez. Evet, yani sevmenin, sevilmenin ön koşulu olarak karşımıza çıkıyor naiştrörikte güz güzellik denen şey. Ne yazık ki. Tamamen bir ön koşul gibi. Ön koşul gibi. E, çok ilginçtir mesela. Çok somut bir delilidir. E, kıskanmak romanı temelinde e, örnek vereyim yine. E, Mükerrem'in Nüsset'e olan aşkı. Nüsset'in e, işte Mükerrem'in e, kocası Halit silahla vurmuştur ve e, yakışıklı çocuğun suratı paramparça olmuştur. Bilerek onu parçalıyor yani Ondan sonra yani, parçalıyor onu ve... Bunu öğrendiği an mükerremin nüsseti duydu. o büyük aşk bir anda yerle bir oluyor, unutuluyor. Bu diğer eserlerinde de öyle. Yani sevilen, aşık olunan kişiye yönelik ilginin bir anda bitmesi, bir anda yüreklerin çöl gibi bulunması. Evet her şey bir anda oluyor. Her şey bir anda oluyor. Bütün duygular dolayısıyla mış gibi. Evetmiş evet, şey gibi. seviyormuş gibiler aşıkmış gibiler acı çekiyormuş gibiler yani sahih duygular yaşayamıyor aynı sıranın karakterleri Bir de pişman da olmuyorlar pişman da olmuyorlar Evet yani ben mesela onu hep şey yapardım bir vizan azabı yok yok bir pişmanlık yok sonradan buna dair bir hatırlama ya da hayıflanma da yok. Evet, merhamet duygusu. Merhamet yok. Duygusu yok. Hı -hı. Bunlar da mesela şey gibi geliyor bana. O yüzden de hani kitabın adının ilk ben gördüğümde narsist entrikalar olduğunu düşündüğümde ...hemen pişmanlığı düşünmüş... ...hiç pişman değiller... Hı hı hı. ...ama plan da yok... Hı hı hı hı. Yani ...o anlamda da mesela olay örgüsü son derece... ...ilginç bir hale dönüşebiliyor... Hı hı. ...evet bir takım işte... E, ...yıldız olmak kolay mıydı miydi sanırım... Bir, ...bir planlama var işte... ...kadın bunun üzerine düşünüyor... ...ama aslında bir, onun kucağına düşüyor bir taraftan da... Hı hı. ...öncesinde bir araştırma şey yapma yok... ...ama zenginlik... ...yine siz de söylemiştiniz... Para. ...para... ...en büyük güçlerden biri... ...para da çok hı hı. önemli hı hı. bir şekilde ortaya çıkıyor... Fakat şeyi ilginç buldum. Pişmanlık kötücül bir şey değil. Ama e, merhamet de aslında çok kötücül bir duygu. Yani çok eşitsiz bir duygu aslında. Hı hı. Mesela merhamet şeyde çoktur peyamsafada. Ben yine o anlamda o kötücüllük anlamında hep ondan bahsediyorum. Hı hı, hı. İki programda farkındayım ama e, kötücüllük konusundaki akrabalıklarında mesela Naitzir bana bütün o maddi e, şeylere rağmen... E, sınıfsaldan çok duygusal kodlarla hareket ediyor gibi geliyor. Yani Hı -hı. duyguyu daha çok harekete geçiren evet, evet. bir Hı -hı. şeyle uğraşırken entrikayla Hı -hı. ötekisi daha işte merhamet mesela tamamen eşitsiz ve sınıfsal bir duygu Hı -hı. aslında. Hı -hı. Daha ne diyelim şey kod maddiyatı daha farklı kodlarla kullanabilir hale geliyor. Ama yine şey geliyor işte dönüp dolaşıyor. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, bu yazarların birçok anlamda Birleştiğini ve hani belki de edebiyatımıza bu şekilde baktığımızda hı hı. E, hiç ideolojik olarak ortaya çıkmayan kodların bile hı hı. değil mi? Evet. bize çok farklı şekillerde aslında yazarların belki kendilerinin bile farkında olmadıkları hı hı. bir şekilde hı hı. aktarıldığı ve bu şekilde bakılması gerektiği fikri en azından benim için... Yavaş Aynı yavaş böyle ya. şey bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz evet. ya da ait sırrıyı e, yani belki sizin için de bir zihin gibi olacak şu anda böyle bir şeylik Hı -hı. sorduğum evet, evet, için. Evet, evet. Sürekli zaten Hı -hı. yeniden yeniden düşünüyorum. Yani, ama belki de. öncesinde de düşünmüşsünüzdür. Son olarak mesela e, bu anlamda eğer bir tırnak içinde ideolojik okuma yapılsa ya da bir ideoloji ve o dönem ortaya çıktığında tıpkı güzellik gibi bu aşırı duygular ve maddiyat da... Hı -hı. E, ...Nahit Edebiyatında neye karşılık gelebilir gibi bir soru sorabilir miyiz? Ya da böyle bir soru, bir araştırma konusu olabilir mi? Hmm. Yani Cumhuriyet ideolojisinin o yıllarda koyduğu hmm. böyle levhalar var. Ya. Yol gösteren. Hmm. Onların hiçbirine doğru gitmiyor Nahit Sırrı. E, hepsine sırtını dönmüş durumda. E, yani... Başka ne diyebilirim bu konuda? Evet zaten hayatı olarak, zaten hayatında buna sırtını dönmüş ve Hı -hı. bunun eziyetlerini çekmiş birisinin metinlerinde de bunlarla karşılaşılması çok Hı -hı. muhtemel görünüyor diyebilir miyiz? Hı -hı. Evet, evet. Bu bağlamda hiç şaşırtmadı yani evet. beni. Evet, çok... Ha. Buyurun tabii, Hı -hı. buyurun. Hani artık öyle ki böyle hani bir e, metin görsem üzerinde adı yazmasa bile hani o metinini... Okuyarak dilini üslubunu işte karakterleri hani analiz ederek Nait ait olup olmadığını hani rahatlıkla söylemek mümkün. Çok güzel. Yani rahatlıkla söylemek <gülüyor> mümkün. Çok güzel. Biz e, çok teşekkür ederiz. Burada iki haftadır sizinle Nait Sarı konuşuyoruz. Sanırım sizin de temenninizdir. Nait bütün eserlerini okuyabilmek. Biz okulları olarak. E, ve bu çabayı gerçekleştirebilecek... Herkese şimdiden başarılar, başarılar dileyerek, kolaylıklar. kolaylıklar dileyerek çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.